Bu sebep bizim anladığımız manada hani sebep olunca sonucu da olur bunun. Bu sebebe bir sonuç terettüp eder. O manada değil de hükmün üzerine bina edildiği Allah tarafından vaz edilmiş itibari bir sebep. sebep bu sebep olmayınca müsebbepte olmaz, sonuçta olmaz. Farziyet ona bağlanmış. Ama niyet gibi bazıları da var ki hem abdestin hususiyle şafi de hem de namazın ruhu demek. O olmayınca hiçbir şey olmaz. O hiçbir şey olmaz. Yani senin ne hadesten tağretin, ne necasetten tağretin, ne sitravretin, ne istikbali kıbler, ne <gülüyor> vaktin, ne niyetin, ne iftida tekbirin, ne kıyamın, ne kovdun, ne rükûn. Ama bunlar zahiri salattır. Bunların hepsine zahiri salat denir. Bir müftediler belki başta ancak bunu bu şekilde edaya muvaffak olurlar.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 o niyeti tamme gibi, edada hulus gibi, hudu gibi, tamamen Allah karşısındaki büklüm olma gibi, huşu gibi şeylerdir. Bazıları bunları namazda o huduğu, huşu'u vaciplerden saymışlar. Bazıları da, da erkanından saymışlar. Erkandan sayma, Hanifi mezhebine göre olmamış İmam Ebu Yusuf Hazretleri'nin noktayı nazarı.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 Orada izafet söz konusu olabilir. Nisbidir o. Yani Efendimiz sallallahu namazı, bir Hz Ebubekir'in namazı, bir şah Geyla'nın namazı, çağımızda bir Bediüzzaman'ın namazı, yani namaza dururken, kendisinin, insanların en zeliliği en perişanı, en günahkarı, kendi ifadeleri bunlar. Üç halim var dediği hallerden birisi, Cenab-ı Hakk'ın dergahında, huzurunda,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 Parmağının bir mafsalını bükeme. Benim durumda olduğun gibi. O zaman mafsalın nasıl bir nimet olduğunu yani. Şu mafsal için bu oynamasın. Bunu oynatabilmek için bir hekim dese bana yüz deve verirsen oynatırım ben onu. Verirsiniz zannediyorum. Bu günü onun kıymeti değildir. Allah'ın bir mafsal adına sizin üzerinizde o kadar nimeti vardır. Bütün mafsalları düşünün. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor bunların hepsi şükür ister.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 Bunu dört defa yapıyorsunuz veya sekiz defa yapıyorsunuz. Belin bükülmesinin, o umurların bükülmesinin de ne demek olduğunu anlıyorsunuz. Sonra secdiye varıyorsunuz, dizleriniz bükülüyor, ayaklarınız bükülüyor. Parmak mafsallarınızı duyuyorsunuz, doğruluyorsunuz, duyuyorsunuz. Selam veriyorsunuz, boynunuzun hareketlerini duyuyorsunuz. Ve buyuruyor ki bu, bu bütün o mafsalların şükrüne mukabil gelebilir. Evleviyetle günde beş vakit namaz mukabil gelebilir. Bir insan aslında Cenab-ı Hakk'ın bir yanıyla nimetlerini de içine alacak şekilde Allah'ın üzerindeki bütün mevhibelerini ve kendi taleplerine terettüp etmeyene sıradan gelen bütün varidatı ki mahiyeti insaniyenin bunlar değişik buğutlarıdır, derinlikleridir, namazla ortaya koyuyor. Onun için namaz ahirette insan şeklinde temsil edecek. İnsan kabre kondu an, güzel simalı, gökçek yüzlü birisi bellerecek yanında. Ona diyecek, sen kimsin, nereden çıktın diyecek. Bu rüyalarda insanın karşısına çıktığı gibi, rüya boyu insana refakat ettiği gibi, her yerde, hemen her döneme işte insana rehberlik yaptığı gibi bir rehber olacak orada. Ben senin kıldığın namazım diyecek. Şimdi eğer hakikatı salat, insanın hakikatı nefsil emriyesine uygun bir keyfiyetin arz edilip ortaya konması ise bence o namazın düz eda edilmesi, oradaki o insanın doğru dürüst söyle, insan gibi bir insan karşısına çıkmasını istiyorsa bence zahir ve batınıyla onun erkanına, onun şartlarına, onun hususiyetlerine.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 mikamet ediyorum diyordur ben burada artık. Yani gelip geçici değil, mikamet ediyorum. Müezzinin camide gürleyen ikinci sesi ona ayrı bir sinyal olur. Ona bir teyakkuz çekme olur. Dikkat et Allah'ın huzurundasın. Hatta denebilir ki tasavvuf ifadesiyle haremgahi ilahidesin. Mahremsin artık orada. Onun için caminin içinde ve annel دَلِلّٰهِ فَلَا تَدُمْ مَا اللّٰهِ اَحَدَى Orada bağırıp çağırma olmaz.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 bu işler onun tabiatının derinliği haline gelmemişse şayet şeklen yapar, tekellüfen yapar bunu. Ve her işte bizim bir tekellüflük yanımız vardır yani. Ve tebettel ilehi Şöyle evvela dünyaya karşı bir tavır alma mevzuunda kendini bir zorlayı ver diyor Kur'an-ı Kerim. Fakat meful mutlakı görüyorsunuz gelirken onun ve tebettel ilehi tef'il babından geliyor. Tefevül babında tekellüf vardır.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 Kelimeler bağlı olduğu yerler itibariyle onlara işaretle bulunmak için arz ettim bunu. Bütün bunlarla insan eğer tam dolmuşsa Rabbin huzurunda artık o andaki ruh haletine göre yani hali bir yalvarış ve yakarışı gerektiriyorsa bir yalvarış ve yakarış üslubu edası içinde içini döker. Eğer bir mazlum, bir mağdur gibi ise orada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 hem men gücü sen ve sadece İşte bu bir ruh haletidir yani. Bu ruh aleti o anda senin içinde bulunduğun durumdur yani. Birinden bir zılgıt yemişindir. Birinden bir ters yüz almışındır. Bir yerde elini atmışındır. Boşu atmışındır. Bir yerde elden kaçırdığın bir şey olmuştur. Artık bütün bu mülahazalar Sende nasıl bir ruh hali tahsil ediyorsa sen o hakikatı salat içinde bütün bu mülazaları nazara itibara alarak Hanifi mezhebine göre genelde yapacağın duaları yine mesurattan mütevatir ve meşhur olmasına dikkat edersin. Şafii'de, Hanbeli'de, Maliki'de ille de bunun meşhur ve mütevatir olması şart değil. Hanifiler dünya kelamı olmamasına dikkat ederler. Hatta Vecilatena ükey namazda okumuyoruz biz. Cenaze namazı dua olduğundan dolayı orada okuyoruz ama namazda okumuyoruz ona. Onun için mesela salat selam okuduğumuz salat selamlar bunlar mütevatiy salat selamlar. Keza okuduğumuz bizim tahiyat kelimesi İmam Şafak hazretleri İbn Abbas'tan rivayet edilen işte o el mübarekat kelimesini de ilave ederek okur. O İbn Abbas'tan ahadi bir rivayettir. Hanifiler onu okumazlar yani İbni Mesut'tan rivayet edileni ki Buhari Müslüm gibi kitaplarda bu en meşhur derler Fakat Üstad amelde Şafii mezhebinde olması itibariyle El Hüccetü Zehra'da rivayet ederken El Mübarekat kelimesini de orada ilave ediyor Ama o da İbn Abbas gibi bir zattan rivayet ediliyor tabii. Böylece insan o namazı tabi duyarak eda eder, her rüknünü duyarak eda eder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 Sultan-ı Zişan'a, Ezel ve Ebed Sultan'ına karşı selamımızı, kulluk lisanıyla, onun zatına, ulviyetine, celaline ve cemaline uygun ona bir selam verme manasını oluyor. Tehiyyat diyorsunuz. İnsanlara denmiyor o. İnsanlara es-selam deniyor. İşte tekim sonunda es-selamu aleyhine ve aleyhi vadillahi salihine diyoruz. Biz bize konuşurken kendi aramızda Allah da insana konuşursan es-selamu aleyke diyor. Yani Efendimiz öyle deniyor. Selam aleyke, ey yühen deniyor. Ama zat-ı üruhiyyete o çok şumurlu manada el üccet zehradaki manalarıyla meseleye bakacaksanız diyelim ki bu enginliğiyle, bu derinliğiyle, bu isabıyla, yani ben kendimi sıfır olduğumu, onun sonsuzluğunu ondan bana kadar gelen nimetleri ve bu nimetlere karşı ubudiyet ve şükürle mukabelenin gerektiğini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 Elhamdülillahi Rabbil Alemin. O derken öyle diyor. 10 defa belki söylüyor. İnsanların iftihar tablosunu gördüğünüzde diyor ki içinde buyunduruklar dönüyordu. hakkat salat. Ben size bakarım. Namazda yatıp kalktığınız zaman namaz kılıyorsunuz derim. Ama bu meselenin bir üstün bağlı. Ben öyle düşünmeye mecbur olduğum için öyle dediğimi kabul etme mecburiyetindesiniz. Ama bu Herkes şahsı adına meseleyi düşündüğü zaman yağlı paçavra gibi suratıma çarpılabilecek bir şeyi verdim, veriştirdim demelidir. Şahsa adına da öyle demelidir bir insan. Hakkati salatı yani eda edilirken, insanların iftar tablosu da öyle eda ediyor. Öbürü secdeye gidiyor, unuttum acaba diyor başka. Hatta bazen secdede unutuyor namazı. Çünkü öyle dalıp gidiyor ki yarım saat duruyor secdede.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 Biz herkes kurtuldu diye bakalım yani. Bu bizim vazifemiz. Ben desem ki falanın namazı olmadı suizan olur. Ne biliyorsun? Belki adamın içinde bir derinliği vardı. Fakat herkes bir de kendi içine baksın. Acaba her şeyi duya duya, her an Allah önünde onu görüyor gibi o kulluğu yapıyor mu? Onun tarafından her davranışının kaydı alındığını, namazdaki hareketlerin de şifre edildiğini.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 kurtuluşa erdiler. Ben bu garantilileri söyleyeyim diyor. Ama herkes de kendi vicdanına baksın. Meseleyi bu çerçeve içinde ortaya koyuyor mu koymuyor mu? Bir Allah'ın huzuruna çıktığı zaman orada tabi görecek. اِيَمَلُوا فَسَيَرَ اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلَى عَالْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ Amel edin. Öyle amel edin ki bu amelinizi ötede Allah görecek. Peygamber de görecek, müminler de görecek. Bu sizin dimağınızda nasıl bir imaj uyarıyor? Öyle amel edin ki Allah'ın görüşüne, peygamberin görüşüne, gerçekten inanmış müminlerin görüşüne teftişe arz ediyor gibi arz edebilecek şekilde eda edin onu. Siz kaybı şehadeti bilen Allah'ın huzuruna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 ve müminlerin hakiki müminlerin teftişine sunulacak gibi. Gayet mükemmel. Bir hadis-i şerif tamamlayıcı olarak ifade ediyor bunu. Bir iş yaptığınız zaman itikam edin. Sağlam yapın. Tenkit getirmeyecek, sorgulanmayacak şekilde yapın. Diyor. Bu ayette onu ifade ediyor. Şimdi ayet onu ifade ediyor. hadis şerif de amelin itikam edilmesini söylüyor bize amellerin en güzeli namazsa şayet namazdan daha büyük bir şey yoksa, imandan sonra namaz gelirse, namaz dinin direği nuruysa sefineyi din namazla yürüyorsa bütün ibadetlerin namaz piri ise şayet namazsız, niyazsız olmayacağını bilmek lazım. Her eksik namaz Müslüman'ın Müslümanlığından bir diş attırıyor, bir gedik açıyor demektir. Öyle inanmak lazım. O mevzuda belki özenmek lazım, özenerek, bezinerek yapmak lazım. Başta belki bir tekerlüfe gireceksiniz, zorlayacaksınız. Fakat zamanda tabiatınız haline gelecek. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti için üst yolunu araştırıyor devamlı. İbnü Mesud diyor ki namaz kılıyordu bir defa, öyle uzaktaki namazı ben de uydum arkasına. O kendine göre namaz kılıyordu. Kendine göre namaz kılınca onun namazını kılmak çok zor. Bir rekatta Bakara sure cellesini, Ali İmran'ı, Nisa suresini, Maide suresini okudu. Okuyordu daha ben. Bir aralık aklımdan falan şeyler geçmeye başladı. Bir sayı hadislerde. E diyorlar ki ne geçti aklından? Diyor namazı bırakıp oturacaktım. Durulacak gibi değil. Bu altı cüz okuyor demek yani. Bir rekatta altı cüz okuyor. E böyle yapanlar vardı. Ebu Hanife iki rekatta Kur'an-ı Kerim hatmettiği söylenir. Ama bu Hakkati Muhammediye'ye göre bir namazdı sallallahu aleyhi ve sellem. Kendine göre kılıyordu. Bıraksanız onu kendine göre. Ve kurre tayini salati buyuruyor. Oğlunuz askerden gelmiş gözün aydın. İşte düğününüz oldu gözün aydın. Bir Gelin getirdiniz gözünüz aydın. Bedri kazandınız gözünüz aydın.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 Hanefi isem hayle gelmiştir diyor. Yuridullah ve hükmü lüssevela, yuridü hükmü diyor. Hep kolaylık yolunu onların önüne koyuyor ama fakat bu hududa, husuda, erkanda şeraihte eksik yapma demek değildir. Evet, başta insan belki biraz zorlanır orada. Tebettül yapar. Fakat neticede teptile ulaşır. Başta işte namaz kılar ceal eder namazı sonra sun'e salata ulaşır sanal namazlar kılar ondan sonra da akam tuz salata diyebilir ki Allah da Kur'an-ı Kerim'inde el-lezine bil gıyb ve yuqimune salate diyor namazı ne zaman kılarlarsa onu ikame çerçevesi içinde ortaya korlar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 Vel amelu salihu Amel-i salih de onu Allah'a yükseltir. Evradü eskari Allah'a yükseltir. Sadakayı fitrın orucu Allah'a yükselttiği gibi. Allahu aleme bir sevap. Vesallallahu <gülüyor> aleyhi ve Muhammedin ve